Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür Argun Yumur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 Efendim 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını açıkradyo.com.tr adresinde podcast bölümünden dinleyebilirsiniz. Hatta kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ertuğrul Efeso'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonlarımızdan. Bugün e, telefonla bağlanacağımız ve programımıza konuk olarak alacağımız iki hocamız var. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Öncelikle Meksika depremi ve Endonezya depremini konuşacağız. Bilgileri alacağız. Şimdi telefon hattımızda Okan hocamız var. Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz sizinle e, Meksika depremini konuşacağız diye dün sözleşmiştik evet. fakat bugün itibariyle bir, bir deprem yeni deprem daha, daha gerçekleşti evet. Endonezya depremi. İsterseniz Endonezya'dan başlayalım hocam. Tabi bu e, Sumatra depremi de diyebiliriz çünkü 2004'te hafızalarımıza kazınmış olan 9.1 e, büyüklüğünde dünyanın e, en önemli depremlerinden bir tanesi ve çok ciddi bir tsunami ve can kaybı olmuştu. Ee, o nedenle o dönemde de konuşmuştuk. Burası e, Pasifik, levhasının, Pasifik Hint Levhası'nın pardon Avustralya Hint Levhası'nın e, Sumatra Adası altında Sunda Levhası'na doğru dalma batma e, yaptığı bir yer. Yani Hint Okyanusu'nun tabanı aşağı yukarı 60-65 mm bölü yıllık bir hızla e, Sumatra Adalarının altına doğru diyor ve burada yerin içerisine doğru dalıyor ee, olan deprem 6 Nisan yani bugün olan deprem ya da dün gece olan olan gece olan, ge gece evet. olan deprem 7.7 büyüklüğünde ve aşağı yukarı 30 kilometre yerin derininde oldu ee, biraz derin olması biraz da yerleşim birimlerinden açıkta olması nedeniyle birkaç adada Sekiz büyüklüğünde şiddete, sekiz şiddetine neden oldu. Sekiz şiddetinde bir sarsıntıya neden oldu. Ama asıl yerleşim yerlerinde altı yedi şiddetinde bir sarsıntıya neden oldu. O nedenle de çok önemli bir hasar herhalde yok. Evet en yakın olduğu en yakın yerleşme bölgesi de iki yüz kilometre. Evet oldukça uzak biraz da derin olmasının da etkisiyle yüzeyde yarattığı sarsıntının şiddeti büyüklüğüne oranla düşük bir e, deprem. E, bölgeye baktığımız zaman Mart 2005'te 8.6'lık bir deprem var burada. Aşağı yukarı aynı fayın üzerinde neredeyse onun artçısı gibi bir e, şey sayılabilir ya da e, o fayın bir başka parçası. 2002'de 7.4, 2008'de 7.4 2007'de 8 buçuk, 2009'da 7 buçuk ve demin söylediğimiz gibi 2004'te 9.1 gibi büyük depremler üretmiş. Bundan sonra da gene benzeri büyük depremler üretmesi beklenen, beklenen bir, yer. bir bölge. Bölge. Evet. Tsunami'den endişe ediliyordu fakat bu konudaki alarm bir süre önce kaldırıldı. Deprem sonrası çok ciddi bir e, tsunami de herhalde görülmedi diye düşünüyorum. Bulduysa bile çok e, hasar yaratan bir tsunami değildi. Evet. E, 4 Nisan'daki depreme geçecek olursak. Meksika. E, Meksika, Kaliforniya. E, Kaliforniya gene Pasifik tarafında Amerika'nın. E, Pasifik levhasının e, Amerika levhasının altına doğru gelip Sonra orada San Andreas fayı dediğimiz Türkiye-Kuzey Anadolu fayı ile kıyasladığımız bir faya dönüştüğü bir bölge. Depremin büyüklüğü 7.2 buna karşılık oldukça sığ 10 kilometre derinde. Sumatra depremine oranla oldukça sığ. O nedenle de yüzeyde yarattığı şiddet 9'ları bulabilmiş. 3 tane de hemen arkasından gelişen aftershock'u var. 5.2, 5.4, 5.1 gibi. E, yerleşim birimlerine çok yakın bir deprem değil. E, yakın yerleşim birimleri aşağı yukarı 25-26 kilometrelerde. E, o nedenle de gene bir de yapıların dayanıklı olmasını söyleyebiliriz. O nedenle gene çok ciddi e, yıkım yok. Aşağı yukarı 30-40 milyon dolarlık buna rağmen bir karşı karşıya bahsediliyor. Burası da oldukça hızlı ve karmaşık bir bölge. Senede 4-5 santimetre yıllık bir hızdan bahsediliyor. Çok sayıda fay var. Demin söylediğim gibi levha sınırlarının dönüştüğü bir bölge. O nedenle de çok karmaşık bir jeolojisi var. Bazı yollarda 1 metre, 1,5 metreye yakın fay kırıkları oluşmuş. Bu da depremin oldukça yüzeye ...yüzeyde hızlı, şiddetli olduğunu ve deformasyon yarattığını gösteriyor. E, Laguna Salada diye bir fay var orada. O fay üzerinde olduğu tahmin ediliyor ama çok nette değil. Arazide çalışanlar çok sayıda fay olduğu ve hangisinin kırıldığı konusunda tereddütlü olduklarını belirtiyorlar. E, gene burası 1915'te 7 ve 7.1, 1934'te 7, 7.2... 1940'da 7 ve 1892'de tahminen 7'nin biraz üzerinde bir e, depremle sarsılmış. Bu sözün ettiğimiz çok sayıda fayın ürettiği, çok sayıda depremin olduğu bir bölge. Ancak dikkati çeken bir şey var. E, haberlerden bir tanesinde vardı e, yabancı yayındaki bir haberde. Kaliforniya'daki kişiler oldukça rahattılar sarsıntıya rağmen. Çünkü yapılarına güveniyorlardı diye bir yorum okudum. Ve açıkçası oldukça kıskandım. Acaba bir gün Türkiye'de biz de böyle bir şey söyleyebilecek miyiz diye. Evet hemen bir Meksiko City hatırlatması yapalım hocam. Bizim körfez depremine çok benzeyen sonuçları olan ...bir depremdi... Evet. ...Meksiko City depremi... Evet. ...fakat onun arkasından hemen kentte ve... ...bütün Meksika'da alınan önlemlerle... ...ki zaten Amerika tarafını çok iyi biliyoruz... ...Kaliforniya'yı... Evet. ...orada alınan önlemleri... ...tabii ki bütün bunlar... ...yeni depremlerde... ...can kaybının... ...çok aza inmesine... ...ekonomik kayıplarında sınırlı olmasına neden oluyor. Fakat enteresandır. Bu depremde işte dediğiniz gibi çok ciddi bir ekonomik hasar meydana geldi. Evet. Fakat o oranda bir can kaybıyla karşı karşıya olmadığımızı da görüyoruz. Gerçekten bu son derece önemli. Sizin gördüğünüz kadarıyla 2000 daha önceki bir programda da üstünde durmuştuk. 2000 9 yılı itibariyle e, biraz e, depremleri e, olabildiğince tehlikesiz atlattık diyebiliriz. Fakat evet. 2010'a girer girmez hızlı bir şey başladı. Evet. E, hareketlilik e, başladı ve e, bu yıl itibariyle e, karşı karşıya kaldığımız depremlerin de büyüklüğü gerçekten ürkütücü. Ne dersiniz hocam? Yani bu Evet ee, bir miktar tabi büyük depremlerle karşılaştık ama e, genel bir istatistik yapılırsa yani bu yıllar bazında tabi dünya çok düzenli davranan bir nesne değil Evet ee, doğa bu, hareketleri özellikle öyle tabi Biz her ne kadar bunu bir düzen içerisinde bulmak istiyoruz bu biraz işimize geliyor biraz da e, hesaplamak istiyoruz geleceği hesaplamak için geçmişteki verileri istatistiğe oturtmaya çalışıyoruz ama genel istatistiklere bakıldığında, uzun vadeli istatistiklerde bu yaşanan depremlerinde olağan olduğunu ve yıl bazında bazen büyük depremlerin 1-2 arttığını, bazen 1-2 azaldığını görebiliyoruz. O nedenle şu ana kadar yaşadığımız depremlere bakıldığında geçmişteki istatistiklere çok aykırı bir durum söz konusu söz değil. Söz konusu değil, evet. evet. Evet ee, evet yani günlerimizi depremsiz geçir, geçirmeyi dilemekten başka <gülüyor> bugün itibariyle yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok gibi görünüyor.: Yani depremsiz geçirmek pek mümkün görülmüyor da. depremlerden hasar görmeden e, günleri geçirmek mümkün görünüyor. Onun için e, en önemli şeyi depremlerden e, mümkün olduğunca en az hasarı görecek şekilde. Yapılanmayı bir şekilde gündeme getirmemiz gerekiyor. Ama onu da yıllardır maalesef bir türlü beceremedik. Evet, sizden sonra doçent doktor Bilge Işık hocamızla görüşeceğiz. Bir ezber bozuyor. Hocamızın bugüne kadar yaptıkları, çünkü biliyorsunuz biz Elazığ Karakoçan depreminin hemen arkasından suçluyu kulaklarından yakaladık ve kerpiç yapılar olarak ilan ettik. Evet. Ee, hocamızın söyledikleri ise e, ciddi bir e, ezberimizi bozuyor ve kerpiç yapıların hiç de öyle belirtildiği gibi e, deprem riskini art, e, arttıran, e, ...yapılar olmadığını evet. söylüyor... ...sizden sonra hemen kendisiyle görüşeceğiz... ...Okan evet. Hocam çok teşekkür ederiz... ...sağolunuz... ...ben teşekkür ediyorum... İyi yayınlar diliyorum... ...sağ olun... Hoşça İyi kalın. günler efendim... ...hoşça kalın... Tamam. ...teşekkürler... ...Evet... E, ...Okan Tüysüz Hocamızla... ...Meksika ve... E, ...Endonezya depremleri... ...konusundaki... E, ...bilgileri paylaştık... E, ...şimdi bir... E, ...müzik dinleyeceğiz... Ondan sonra biraz önce de söylediğim gibi doçent doktor Bilge Uşa'a bağlanacağız. <gülüyor> About tomorrow In the same place after school Baby Make me Call me up Tom. Oh, baby, I can feel you see my thunderburst Melting us together in the flames of magic thirst We can be forever and ever watching the waterfall Floating in the lake of all peace after love and after all Açık radyo 94.9'da altın saatler programındayız ve ikinci bölümdeyiz, bu bölümde doçent doktor Bilge Işık hocamızla görüşeceğiz. Kendisi 1978'den bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışıyor ve doktorasını prefabrikasyon teknolojisinde tamamladıktan sonra 1983'ten itibaren de kerpiç yapılar, 1990'dan itibaren de çelik yapılar alanında ihtisas sahibi oldu. Ee, kerpiç kültür varlıklarının korunması alanında da İkimasun altında. Örgütlü olan e, Toprak'tan Mimari Miras Bilimsel Komitesi'nin de üyeliğini yapıyor. Şimdi hocamız telefon hattında. Hocam merhabalar. Merhabalar. Ee, bir, biraz önce Okan Tüysüz hocamla da görüşürken ifade ettim. Ee, bu Elazığ Karakoçan depreminin hemen arkasından e, biz suçluyu tespit etmiş idik ve kerpiç yapılar olduğunu Anons etmiştik her yerde e, fakat siz bu konudaki ezberi bozan bir yaklaşıma sahipsiniz. Hemen arkasından da bunu tespit ettik çünkü kerpiç yapıların hiç de öyle e, deprem riski olan <gülüyor> yapılar olmadığını yeter ki doğru dürüst yapılsınlar. Evet hocam Yapılsın. buyurunuz söz evet. sizledir. Peki teşekkür ediyorum. Bir defa yine kısaca ben söyleyeyim. Ben 40 senelik bir mimarım. 32 senedir mimarlık eğitiminin içerisinde 27 senelikte kerpik çalışıyorum. Kerpik'i artık her yanıyla tanıyorum ve beni dinleyenler kimdir bu kerpiç hakkında konuşuyor diyecek olurlarsa çok geçmişe dayanan bir bilgim var. Onlara dayanaraktan konuşmuş olacağım. Şimdi e, tabi e, bu e, Elazığ'da yaşanmış olan depremden önce de bir Haiti ve Şili depremi yaşadık. E, Haiti depreminde e, hemen gözlerimiz oraya döndü. E, çok insan kaybı var. Şili depremi ondan farklı olaraktan çok az insan kaybı var. Evet. Aradaki fark Bilinçlenme farkı, doğru yapı yapma farkı. Buyurun dinliyorum. Yok hayır ben sizi dinliyorum hocam. E, tamam Buyur, o zaman tamam. devam edeyim. Lütfen. E, peki e, şimdi e, yine çok yakın e, dün akşam e, Sumatra'da 7.7 e, şiddetinde bir deprem yaşandı. Ve tabi bu depremin yaşandığı yerde çok büyük acılar yaşanıyor. Ee, biz de istiyoruz ki bilgilerimiz e, kullanıcıya kadar ulaşsın ve bu acılar yaşanmasın. E, biliyoruz e, ülkemizin e, %28'lik bir bölümü çarpıç e, yapı e, ve bu e, gerçeği unutmamak lazım. Çarpıçın e, e, nasıl yapılacağı ee, ve içinde nasıl neden kerpiçte yaşanacağı konusunda e, bilgilenmek lazım. Şimdi Elazığ'daki deprem hattında e, İTÜ öğretim üyeleri gittiler. Ben kendim şahsen gitmedim e, ama bugün artık e, internetten e, fotoğraflarını görebiliyoruz e, ve e, cereyan eden olayın ee, hangi tür yapılar üzerinde e, olduğunu da biliyoruz. İTÜ raporu da bunu bize söylüyor. Binalar bir defa orada. Taş binalar toprak harçlı. E, fakat sonuç olaraktan yığıma binalar. Kerpiç de yığıma bina. E, yığıma binalar e, iskelet binalara göre farklı davranış gösteriyorlar. E, bunu e, bilmek lazım. Nereden itibaren bileceğiz? Mimarlar yetiştiriyoruz, inşaat mühendisleri yetiştiriyoruz. Bir defa e, eğitimin içinde pek yer almıyor yıma yapı. Eğitimin içinde yer almadığı için de e, başından kesiyorlar yönetmeliklerle e, yığma yapı yapılması. Evet. Halbuki yıma yapının da faydaları e, var, e, kolaylıkları var. Ee, nasıl yapılacağını bildiğimiz takdirde yığma yapılar da insanları korur. Bir defa şunu söylemek lazım. Biz niye yapı yapıyoruz diye. Ee, yapı yapmanın öncelikli gerekçesi çevreden korunmak istiyoruz. Yani yağmur yağıyor, rüzgar esiyor, hayvanlar var vesaire. Onlardan korunmak için bir mekan oluşturuyoruz. Bu mekan bizi biyolojik hayatımızı da koruması lazım. Niye ee, yazık ki e, çağımızdaki e, çağdaş yapılar, endüstriyel malzemelerle üretilmiş olan yapılar e, çok elverişli değil. Bir sürü eksikleri var. Onlar e, bu sefer bir seferde öldür meselerde, zaman içerisinde kanser, astım, romatizma, unutkanlık gibi bir sürü gideceğimiz hastalıklar meydana getiriyorlar. Şunu diyeceğim, endüstriyleşmiş yapıların e, çağı çok yakın ve tecrübelenme süresi de çok az. Dolayısıyla endüstriyleşmiş e, malzemelerle yapılmış olan yapılarda insana zarar gelecek çok daha fazla şey var. Şimdi e, depremde yığma yapının davranışını bildiğimiz takdirde e, Yığma yapılar ve bunun içerisinde kerpiç yapılar insan sağlığına e, çok uygun yapı malzemesi ve yapılar insan sağlığına hatta destekleyen koruyan yapılar. Şimdi e, keltic yapıları böyle kısaca e, sağlığı destekleyen malzeme ve yapı olduğunu söyledikten sonra dünyaya bir bakalım. Dünyanın e, yarı nüfusu. Ben orada hemen evet. şunu sorabilir miyim hocam? Tabii. %28 dediniz Türkiye'deki kerpiç yapılar. Bu evet. e, yeni bir sayım mıdır yoksa... E... Eski bir sayım. Evet. Şu anda bilemiyorum ama bugün Kıtırsal'a gittiğiniz zaman onu görüyorsunuz. Evet. Yani e, büyük şehirlerden çıktığınız andan itibaren kerpiç yapılar. Evet. E, yola yakın mertebelerde... E, Betonarme yapılar var fakat onlar daha da güvensiz yapılar. Çünkü şöyle yani ediyor mimarsız ve mühendisiz yapılar onlar. Kırsanın insanı şehre gidip inşaatlarda çalıştıktan sonra aa kolaymış diyor. Dört tane demir bir kutunun içerisine beton ben de dökerim diyor. Ve kolon kirişleri kendi bilgisi seviyesinde yaparaktan inşaatını ortaya çıkartıyor hem taşıyıcılık açısından güvensiz, hem de e, iç mekan konforu sağlığa uyum açısından güvensiz olmuş oluyor. Ama bunlar zaten yolun kenarındaki bizim gözümüze takılanlar, arka do tarafa doğru bastığımızda insanlar hala daha kelpişte yaşıyorlar. Evet. Ama zaman evet. içinde de bir azalma var herhalde. Ben eskilik yenilik e, merakım tamamen bununla ilgiliydi. Yani zaman içinde bir Azalma da söz konusu herhalde. Ben size katılmıyorum. Öyle mi? Ben hayır katılmıyorum. Şöyle e, Konya, Beyşehir, efendim Bolu'nun e, arka taraflarında görüntü falan o taraflarda bir dolaşın. Ankara'nın hemen dışına çıkın hep kerpiç yapılar. Evet. Yani kerpiç yapılar yığması var, iskeleti var. İskelet içerisi e, kerpiç dolgu, hımış yapı diyoruz. ...sonuçta öyle veya böyle... ...kerpiç yapılar. Evet. Olsun... ...çok faydalı. Yalnız... ...bütün sıkıntı... ...bu modern çağa geldiğimizde... ...son 100 yıl içerisinde... ...ne ustası yetişiyor, ne mimarı... ...mühendisi yetişiyor. Ve... ...böyle... hüday nabit... ...o bile değil. hüday nabit olsa... ...doğru düzgün olacak. Çok bilgisiz... ...ve çok cahilce... ...yapılmış yapılar... Yani bunu yapı olaraktan düşünmeyelim, otomobil düşünelim, uçak düşünelim. Bu kadar cahilce hiçbir şeyi yapamayız. Hakkımız yok. Evet. Ee, şimdi tabii hakkımız yok derken biz e, bir şeyi hatalı yapıyorsak ama devlet düzeni içerisinde bu kontrol ediliyor olması lazım. E, yapıların bir e, izin mekanizmasından geçiyor olması lazım. Ki e, yani. Be, e, yediğimiz beslenme daha su nasıl ki e, devlet kontrolü altında bir şeyi içtiğimiz zaman zarar veriyorsa e, yapıcısı, doldurucusu her kimse ona geri dönebiliyoruz. E, yapıların da kontrol altında olması lazım. Ve e, şunu söylemek lazım. Kerpiç yapıların yapıların e, Deprem güvenliği zaten deprem yönetmeliklerinde belli. Şu anda sayfayı açıp baktım. 97 Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün yama yapılar yönetmeliğine baktığınız zaman 3 sayfa. 11. bölüm 77, 78, 79. sayfadaki bilgiyi edindiğiniz zaman artık yıkılmayan bir binanız var. Bunu nereden biliyoruz yıkılmayan bina? Ee, bin, e, 2007'de Ankara'nın hemen dışında Bala var. Bala, bir, Bala depremi. Evet Bala depremi oldu 2007'de. Ee, yapıların çoğunluğu kerpiç. Ve bir tane hatım kullanmış olan yapı e, çatlağı önlemiş. İki tane e, hatılı olan e, hiç çatlamamış bina. Dolayısıyla e, önlem bilindiği takdirde, çok basit bir önlem bilindiği takdirde biz bunu e, yapının güvenliğini ve içerideki insanların e, sağlığını sağlamış oluyoruz. Evet ve rahatlıkla da kullanılabilir bir malzeme haline geliyor. Tabii efendim bugün e, Avrupa özellikle ve Amerika'nın entelektüel insanı e, yani şu hani organik e, besleniyem. Demek Yaşayım. bilincine organik yaşayayım, bilincine ulaşmış olan insan aynı zamanda kerpiç yapıda oturmaya çalışıyor. Ee, şu var ki Avrupa'da kerpiç yapı üretmek çok pahalı, ama bunu finanse edebilen herkes e, apartmandan veya bahçeli evden kerpiç yapıya çıkıyor. Kerpiç villalara çıkıyor. Ee, şeyini e, inşaat teknolojisini. E, çağdaş teknolojiyle uyguladığınız takdirde son derece modern, şık e, binalar elde ediyorsunuz. Evet, özelliklerini sıralamamız mümkün mü hocam hemen? Yani kerpiç yapıların, topraktan e, yapıların e, özellikleri, özellikle de Tabii insan hemen... insan sağlığıyla ilgili temel özelliklerini tamam. lütfen hemen sıralayabilir miyiz? Lütfen. Tabii hemen şöyle başlayayım. Şimdi e, insanlar e, bir biyolojik makine. Yani e, nefes alacaklar, oksijen alacaklar ve e, kullandıkları havayı atacaklar. E, yedikleri e, beslenme ile işte proteinli, mineral sütlü buydu. Onları proses edecekler, 36 dereceyle ve bunu dışarı atacaklar. Evet. Bu 36 derecenin vücuttan atılmasının hızı. Ee, i̇nsan yaşına göre 5 yaş, 15 yaş, 55, 75, 95 farklı ee, ama muhakkak belirli bir hızda vücutu atacaklar. Bir de faaliyet cinsine göre sandalyede oturuyorum, uyuyorum veyahut da spor yapıyorum, futbol oynuyorum. Yine vücuttan enerji atılacak. Şimdi bu enerji atılmanın hızını siz değiştirdiğiniz zaman rahatsızlık başlıyor rahatsızlık size mesaj veriyor. Hasta olacaksın, dikkatli ol. Ya üşüyorsun, ya çok ısınıyorsun. Çok ısındığın zaman tansiyonun var, kalbin var, kalbin duracak, tansiyonun yükselecek. ve da çok üşüyorsun, enerji kaybediyorsun, enfeksiyonlara vücudun açılıyor. Bunu habire vücut bize mesajlar veriyor. Geri dönerekten tekrardan söylüyorum. İnsanlar bir biyolojik makine vücutları 36 dereceyle çalışıyor ve bu 36 derecenin c'ye e, uyum sağlayabilmek için iç mekanları kuruyoruz biz. Şimdi vücuttan atılan sıcaklık ve enerji hızla atılmaması lazım. E, yaşadığımız mekanlardaki ortam sıcaklığı bizim e, İstediğimiz, insanların istediği ortam sıcaklığı 22 derece ortalama 24'e kadar çıkabilir, 18'e kadar inebilir. 18'den aşağıya indiği zaman rahatsızlık başlıyor, 24'ten yukarı çıktığı zaman rahatsızlık başlıyor. Şimdi bir başka canlıdan örnek vereceğim, tavuklar. Bunlar e, tam derecelerini bilemem, belirli bir sıcaklıktan aşağıya düştüğü zaman... Yumurtalarının sayısı azalıyor. Birazcık daha aşağıya düştüğü zaman ölüyorlar. Aynı şekilde sıcaklık dayanabildiklerinin üstüne çıktığı zaman bu da e, bu limit aşağıki üst limitler 4 derece filan civarında. Tavuklar çok daha hassas bu e, sıcaklık konusunda. İnsanlara gelince insanlar işte işlerini örterekten yok bilmem e, ...başka türlü önlemler alaraktan e, mekana kendilerini e, uyumlu kılmaya çalışıyorlar. Ama yine de kurduğumuz mekanlar e, bizim sağlığımızı desteklemesi lazım. E, dolayısıyla karpıç yapılar e, diğer yapılara göre insan sağlığını tartışmasız en iyi destekleyen yapılar. Evet. Bunun için de e, inşaat teknolojisini geliştirmemiz lazım... Ve güvenilir kerpiç yapılar üretebilmemiz lazım. Buna kafamız yetiyor. Bunu yapabiliriz. Yaptığımız takdirde de ömrümüzü dahi uzatabiliriz. Evet hocam. <gülüyor> şimdi, siz... Peki şimdi ne yapacağız? <gülüyor> evet ben yalnız bu arada başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz e, bundan e, birkaç yıl önce tahmin ediyorum 2005 yılında bir kerpiç binayı da Gerçekleşti yaptınız inşa ettiniz ve bu şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bahçesinde. İşte 1995. Pardon özür dilerim ee, yanlış 1990, söylüyorum. 1995 95. evet. 1996 habitat toplantılarında e, uluslararası misafirleri ağırla doğradık. Doğru. Evet. 99 depremine geçirdi? Bir tane çatlak yok. Evet. Teknik Üniversitesi'nin kendi iskelet yapıları. Görev dışı bırakıldı, onarıldı. Ondan sonra göreve alındı. Aynı arazide ama kerpiç yapıda hiçbir hasar olmadı. Hangi amaçla ee, yapmıştınız bunu? E, kerpiç yapıyı cübitat e, araştırmasıdır o. E, toplu konut idaresine e, çağdaş üretim teknikleriyle yani bugün kerpiç insanlar ne biliyor? Ayaklan ezilir, ellen sıvanır diye biliyor. E, evet. Bunun hızı bizim Gündelik toplu konut ihtiyacımızı karşılamaz. İşi hızlandırmak lazım. Ne yapacağız? Ee, endüstriyel beton kalıplarını kullanıp içerisine beton yerde karıştırdığımız e, toprak harcını e, kalıbın içerisine döküp kompaksiyon yaparaktan. Bunu e, hep şey örneğini veriyorum. Yol yaptığımızda toprağa sereriz. stabilize toprağı. Üzerinden silindir geçiririz. Artık en ağır kamyonları dahi o yolun üzerinden geçiririz. Ne zaman e, doğru düzgün, sıkıştırdığımız doğru düzgün e, kurallarına uygun inşa ettiğimiz takdirde. Evet. Şimdi yapılar da böyle ve biz Ayazağ'daki yapıyı e, toplu konut idaresi için e, şeydir o, TÜBİTAK İNTAK, İnşaat Araştırma Grubu TOKİ toplu konut idaresi için e, çağdaşlaştırılmış e, tekniklen e, çarpıcın inşa edildiğini göstermek içindir. Evet. Yani beton harme kalıplarını koyduk beton yeri koyduk toprağı karıştırdık dökdük kalıbın içerisine ve yapıyı inşa ettik. Şimdi bundan daha da hızlandık biz. E, i̇nşaat sektörü çok iyi bilir tünel içerisine betonun dökülmesi eğrelikli yüzey olduğu için e, kalıp koyamazsınız. E, betonu e, o eğrilikli yüzeye püskürtmeniz gerekir. Buna şatkrit teknolojisi deniyor. E, zaten e, beton dediğimiz nedir? Agrega ile e, bağlayıcı çimento. Bizim e, kullandığımız teknolojide agrega dediğimiz zaman toprak bağlayıcı olaraktan da alçı ve e, çireç kullanıcı. E, evet. Alçı ve kireç kullanıyoruz. Şimdi aynen beton teknolojisinde kullandığımız bütün aletleri biz kelpik üretiminde kullanıyoruz. Yani e, makinayı e, toprak, alçı, kireçle besleyip e, kalıbın içerisine püskürttüğümüz zaman da aynen beton teknolojisindeki gibi yapıyı evde etmiş oluyoruz. Ve makinanın kapasitesine bağlı olaraktan Diyelim ki saatte üç metre saatte kırk beş metre Bir yüz metre karelik bina zaten kırk beş metre Yüz metre karelik binayı teorik olaraktan bir saatte üretiyorsunuz. Bir saat içinde? Evet. Evet. Yani e, insanlar birazcık ilgilenseler, biz ulaşabilsek insanlara çok güzel şeyler yapacağız. Evet, şimdi hemen sizin bıraktığınız noktaya dönelim hocam. Ne, ne yapılması lazım? Evet. Ne yapılması lazım? Şimdi iki şey var. Bir mevcut dokunun iyileştirilmesi. iki yeni yapıları yapılması. Muhakkak yeni yapı yapılmalı. Çünkü kertiç yapının içinde yaşamak e, organik beslenmekten çok daha önemli. Evet. E, çok sağlıklı iç mekan fonforu yaratıyoruz. Hemen insanlar soruyorlar 10 tat yapabiliyor muyuz? 40 kat yapabiliyor muyuz? E, canınızın istediği kadar yaparsınız. Fakat ona göre yani bu malzemenin e, taşıyıcılığı göz önünde bulundurularaktan duvar kalınlığını e, hesaplayacaksınız. Bunun rasyonel olanı iki katlıdır. Ama bugün e, Levent'i biliyor musunuz? Birinci Levent, İkinci Levent, İkinci evet. Levent mahallesi lima yapıdır. 1950'lerde veya belki de daha bile önce yapılmış. Bugün İstanbul'un en müstesna evleridir. En e, beğenilen mahallesidir. Yama yapı hepsi. Evet. Şimdi tekrar geri dönüyoruz ne yapacağız diye bir mevcut dokumuz var. Bir de yeni yapı. Yeni yapıyı muhakkak cesaretlendirmemiz lazım. Cesaretlendirirken de bugünün çağdaş inşaat teknolojilerini kullanacağız. Bunların hepsini biliyoruz biz. Hiçbiri mucize değil. hiçbir sihirli değinmek değil. Ee, kim istiyorsa hemen e, şey, yarım saatlik bir görüşmeyle bu teknolojiyi kendilerine aktarırız. Mecid Doku'da nasıl bir iyileştirme yapılacak? Buraya bir bilgi transferi. Mecid Doku yaygın. Yaygın yerleşme. Oraya bir bilgi transferi lazım. Bilgi transferi nasıl yapılabilir? İlkokullarla yapılabilir. E, camilerle yapılabilir. Askerlik eğitimiyle yapılabilir. Yani askere gitmiş olan insan... E, Belirli şekilde binanın ayakta duracağını durması. Yani beslenmeyi öğreniyorsa insanlar binayı da öğrenmek zorundalar. Burası %98 defem ülkesi. Yani ben şimdi Bilmiyorum, belki ilkokulda oyunlar falan, itme oyunları yapılabilir. Böyle çocuklara e, oyunlar organize. Ben seni itiyorum, düşmeyeceksin, düşmemek için ne yapacağım? Ayağımı pat yana doğru açacağım. Yana doğru açtığım zaman e, yanal kuvvetler aşağıya doğru iniyor falan. Ne bileyim, oyunlar yapılabilir. E, şarkılar, türküler yapılabilir. E, bir tarihte bilmem, bilir misiniz? E, zeytinyağlı yiyemem, aman, basmada fistan giyemem, aman diye. <gülüyor> E, promosyon şarkıları yapılmış. Çok İçeride iyi hatırlıyorum. Fındık konusunda keza e, birçok e, bakla gül konusunda. İnsanlar yemesin diye böyle şarkılar yapılmış. Evet. Şimdi demek ki e, yaygın eğitim için e, araçlar var. Şarkılar, türküler, resimler. E, çocukları ilkokulda el işlerinde e, ben ne bileyim oyunlarda resimlerde çamur oyunları yapılabilir. Hı hı. Ve buradan e, yapının ayakta durmasına referans verecek bilgiler aktarılabilir. Diyorum ya e, deprem yönetmeliğinde üç sayfalık bilgi binanın ayakta durmasını sağlıyor. Dolayısıyla bizim de e, el dersine e, fizik dersine e, resim dersine koyacağımız bir haftalık bir e, konu e, insanları bilinçlendirmek için e, uygun olacaktır. E, askerlik içerisinde yani kerat öğrenir gibi e, yanal kuvvette bir e, elemanın ayakta durması için ne yapmamız lazım? Onlar e, yaygın öğretimde çünkü öğretim biliyoruz ki merkezi yönetimin elinde. Evet. Yani ülke yönetimi olsun, Avrupa Birliği yönetimi olsun, e, dünya yönetimi olsun, e, haberi e, merkezi ellerde. Merkezi eller, e, biz tabii ki Avrupa Birliği'ne karışamayız, dünyaya karışamayız ama kendi ülkemiz içerisinde bilgi yönetimini e, sağlayaraktan e, insanlara bilgi aktarabiliriz. Bu yani istendiği takdirde bir küçücük bir e, proje kapsamında hangi bilgi aktarılırsa yararlıdır şeklinde e, küçücük adam, küçücük bir proje olaraktan e, şeye kadar, ilkokullara kadar yaygınlaştırılabilir. Şey, yaygınlaştırılabilir. Evet. evet. Ben hemen bir teknik soru sormak istiyorum hocam. Ee, kerpiç yapılarda bir kat sınırlamamız. Söz konusu mudur? Veyahut da i̇şte, sınırımız sınırını, nedir? Yok. Hiçbir sınır yok. Ancak e, malzemenin bir basınç mukavemeti var. Evet. E, dolayısıyla katları yükseltikçe duvarları kalınlaştırmanız lazım. Siz e, teknik üniversitenin taş köşeli binasını biliyor musunuz? Bilirim efendim. E, Osmanlı'dan kalma... Evet, duvarlarını da bilirim. Varlar. Evet. Bir buçuk metre. Evet. Yani şimdi e, yedi buçuk metre kat yüksekliği olan... Biri binanın duvarını bir buçuk metre yapıyorsunuz. Evet. Yani dünya üzerinde yedi katlı, sekiz katlı kerfiç binalar var. Ama bizim derdimiz yedi katlı bina yapmak değil. Değil, değil. Elbette. Biz yaygın yerleşmeyi ve yaygın yerleşmenin içerisinde yaşayacak olan insanların konforunu ve güvenliğini sağlamak istiyoruz. Çok katlı yapılacak yapılar varsa onları da betonarme, çelik yapalım. Yani biz e, tasut saydı hayır her şeyi kerfiç yapın Diyecek türden bir insan değiliz. Öyle bir şey düşünen de yok. Evet. Ama Levent gibi bir yerleşmeyi bugün Zekeriya Köyü yapıldı bugün e, Kemer yapıldı bugün bilmem nereleri Otaşehir, yapıldı. Bütün, bütün Türkiye <gülüyor> evet, bütün, bütün sikelerle donatıldı. Bütün bahçeli evler önünde e, yüzme havuzları ile beraber işte o binaları kerpiç yapın. Sonra kerpiç yapın dediğimizde her duvarı kerpiç yapmak da gerekmiyor. Evet. Biz cevizin kabuğu gibi dış atmosferle insanların yaşadığı ortamı kerpiçle ayırdıktan sonra ve konforu temin ettikten sonra içerideki duvarı istediğiniz gibi yapın siz. Evet. Tuğla yapın, çelik yapın, alçı levha yapın, ne yaparsanız yapın. Dış mekan, iç mekan arasında ısı transferi, ısı dengeleme, enerji geciktirme vesaire gibi konuları biz. Kış duvarda çözeceğiz. İçeride ne yaparsanız yapın. Evet. Yani öyle de bir esnekliği var. Hemen buradan ikinci soruma geçebilir miyim? Ee, ma tabii buyurun. Maliyet karşılaştırması. Çok genel anlamda tabii. Maliyet evet. karşılaştırması. En çok, en çok karşılaştığımız soru bu. Evet. Şimdi yapıyı kırsalda yapıyorsanız. E, şuradan başlayayım. Bir e, yapı maliyetinin... Arsa ve yapı diye iki ana komponenti vardır. Bunlarda yüzde %50, elli yüzde ellidir. Arsanın maliyeti yüzde elli, üstündeki yapı yüzde ellidir. Yuvarlak hesap olarak da. Evet. Yapıyı tek başına ele aldığınızda yapının yüzde ellisi işçilik, yüzde ellisi malzemedir. Yani bir duvarı inşa ediyorsanız... ...onun tuğlasına verdiğiniz para kadar... de işçilik, işçilik bilmem ne edersiniz? Evet. evet. Ve binanın... E, ...toplam maliyetinin içerisinde... ...bizim... E, ...kerpiş dediğimiz duvardır. Duvarın... E, ...işgal ettiği kısım %8 ila... ...12 arasındadır. Yani biz esas... ...bina dediğimiz zaman... ...ısıtma... E, Elektrik, pis su, temiz su, döşeme kaplaması, duvar kaplaması, aydınlatma filan gibi şeyler için paralar sarf ederiz. Şimdi kırsalı düşündüğümüzde insanların arsaları kendi arsası. Kerpik için malzeme bahçesinin toprağı, işçiliği kendisi yapıyor dediğiniz zaman maliyet sıfır. Evet. Ve, e, toprak derken de, bahçedeki toprak derken de özel bahçedeki bir toprağa kastetmiyoruz tabii. Şimdi e, aşağı yukarı bahçesinin toprağını kullanabilir. E, İstanbul'da e, şiş, kirli dediğimiz İstanbul toprağının her tarafını kullanabiliyoruz. Evet. E, çok e, seyrek e, sıkıntı yaratan topraklar var. E, bunlar e, kil miktarı çok yüksek olup, su gördüğünde çok şişen bir de kilin tabiatı itibariyle çok şişen sonra çok büzülen cinsten topraklar ama kırsalda insanlar en azından toprak seçmeyi biliyorlar orada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum sorusu olan bize sorsun lütfen yani çok kolay ulaşırız biz www.kerpeş.org dediğimizde Oradan bütün telefonlar, e-mailler, e teknoloji, her şeye ulaşabiliyorsunuz. E Ulaşsınlar, sorsunlar. Her türlü soruya açıyoruz. Evet, bu e zaten bunu da belirtiyecektim. Kerpiç nokta sitesinden e bugüne kadar yürüttüğünüz çalışmalara ulaşmak mümkün. E evet. Ve tabii ki bazı soruların yanıtını da rahatlıkla e, okuduğumuz zaman kendiliğinden alıyoruz. Ama... Tamam cevabını alamıyorsanız hemen yönlendirin, hemen e-mail atın. Evet. Her maile cevap veriyoruz. Evet. Belki bir şey ilave etmek lazım mevcut dokuda. Lütfen hocam. E, şimdi bir duvarın kendisi var ki problemli olan. E, ama diğer problem de üzerine... E, kurdukları çatı, döşeme dam, evet. dam e, kurulurken e, yuvarlak türde e, keresteyi yan yana yan yana dizmişler ve bunları birbirine bağlamamışlar. Şimdi bunlar e, yani e, döşeme boşluğunu geçen e, küçükler e, kereste birbirine bağlandığı takdirde e, rigid çerçeve olaraktan çalışır. Rigid çerçeve olarak çalıştığı zaman yan taraftaki duvarların da taşımasına katkısı olur. Yani istenen şu ki binalarının üzerinden toprağı atsınlar ve kirişleme sistemini birbirine çaprazlasınlar, bağlasınlar. Aynı keresteği orada muhafaza ediyorlar fakat çaprazlıyorlar. Ondan sonra da binanın üzerine bu kadar çok toprak yığmasınlar. Bugün nalburdan e, çok kolaylıkla beyaz köpükler var. Alabilirler. Beyaz köpükleri koyup diyelim ki 5 santim 10 on santim. Onun üzerine çok az naylon gerip su almasın diye. Üzerine e, naylon radyasyondan bozulmasın diye 10 santim toprak koysunlar bu 10 santimlik toprak artık yapının e, yanal ivmesini azaltacak. Yapıyı iyileştirmiş olacak. Evet, Karakoçan'daki en önemli problem de bu e, çatıya yerleştirilmiş olan serbest duran e, evet şeyler, evet. E, keresteler. Keresteler. onlar böyle masanın üzerindeki e, kalemler gibi masayı sallarsanız hani kalemler böyle sağa sola yuvarlanır. Evet. Onlar öyle yuvarlanıp binayı yıkmışlar. Ve tabii onların Onlar, üstüne de e, konulmuş olan toprak. E, toprak. Çok kalın. Toprak e, yine de zarar vermezdi eğer ki aşağıdaki kir birbirine sımsıkı bağlı olsaydı. Buna rigid çerçeve diyoruz. E, rigid çerçeve olduğu zaman e, yan duvarları tutuyor ve taşıyıcılığı güçlendiriyor. Evet. Çok kolay bir şey, ...sadece istemeye bağlı. Toprağı kenara atacaklar. Bütün o kirişlemeyi birbirine bağlamış olacaklar. Çaksınlar tahtayla, üstten çiviyle ki beraber çalışsın sistem. Üzerine beyaz köpük levhalar var. Ondan koyacaklar. Su girmesin diye naylon koyacaklar. Naylon güneşten hemen bozulur bir yaz döneminde... Radyasyon almasın diye üzerine 10 santim toprak koyacaklar ve bu yapılarını çok iyileştirmiş olacak. Evet ve anlaşıldığı kadarıyla 1995 yılında gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalar ki bir TÜBİTAK projesi olarak başlamış ve toplu konut idaresine... Evet, tekençten çalışıyoruz. Evet. evet. Toplu konut, konut, konut idaresine, idaresine de sunduk. herhalde raporlar evet. verilmiş ama bu raporlar herhalde raflarda tozlu vaziyette duruyor. Çünkü e, bildiğiniz üzere hemen TOKİ... Şimdi efendim, toplu konut idaresinde de tabii mimarlar ve mühendisler var. Evet. Ve onlar e, eğitim sisteminin içerisinde terpik yapıyı tanımadıkları için, yığma yapıyı da tanımadıkları için e, cesaret edemiyorlar. Yani oradan başlayacağız işe. Evet. Belki toplu konut idaresi kendinden bir deney dizisi başlatıp yapın bakalım bize şunu nasıl oluyor derse belki o zaman adım atılabilir. Evet ve e, yani, Karakoçan'da da yepyeni e, deprem riski taşımayan binaları işletme, e, devreye sokmak, inşa etmek mümkün olabilir. Belki şunu ilave edebilirim daha vakit varsa. 2009'da Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Afet İşlerine bağlı bir sarsma tablası var sarsma tablası deprem riskinin mertebesini tanımlamak için binayı üstüne kuruyorsunuz i̇şte 4 metreye 4.60 60 olan oda büyüklüğündeki binayı üzerine betonarme döşemesiyle beraber ve ondan sonra sarsma tablasında sarsıyorsunuz oradan da ee, görüldü ki e, bizim kullandığımız teknikle yapılan kerfiçler e, deprem güvenli kerfiç yapılar. Ve diğer bir şeyde e, toplu da uygunluk açısından biz o 4 metreye 4 altmışlık ve 2,5 metre yüksekliğindeki gerçek oda boyutundaki binayı 2,5 günde yaptık. Yani kalıbı koyuyorsunuz. Bütün e, teşkilatı kurmak dahil e, kompresörcüyü bulacaksınız. E, yani zaman adı. maliyetini de düşürüyorsunuz. Tabii tabii tabii. Yani işte toplu konuda çok kısa zamanda çok e, sayıda üretim olması gerekiyor ki bunu e, Ankara e, uygulaması gösterdi. E, malzemenin e, nakli sevki dahil oraya. Araç gereç. İnşaatın yapılması iki buçuk günde çıktı. Tamamlandı. Ee, evet tamamlandı. Ee, çok hızlı bir e, süreçtir. Ee, bu da gösteriyor ki kerpike bir toplu konutta kullanabiliriz. Evet hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz aslında. Ben bana da fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ ee, efendim. Bu yüzde 98 e, deprem riski içinde olan ülkede. Muhakkak kerfiç yapının güvenliğini sağlamak lazım. Siz de buna katkıda bulundunuz. Ben teşekkür ederim. Evet, birkaç sorumuz daha vardı fakat süremiz yetişmiyor. Onları da bir başka programa bir bırakıyorum. Sağolunuz. Çok çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler efendim. Evet, bugün Altın Saatler programında iki konuğumuz vardı. Telefonla bağlantı kurduk. Profesör Doktor Okan Tüysüz, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Doçent Doktor Bilge Işık kendisiyle kerpiç yapıları konuştuk. Evet efendim, bugünkü programımızı burada tamamlamış bulunuyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Altın saatler hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür, Argun Yılmaz. <Gülüyor>